أهلاً فينا في الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. bugün 17. sözden bir parçayı paylaşmaya çalışacağım. Üstad Hazretleri bu 17. sözde hayatın güzelliği, ihtişamı yanında ölümün üzücülüğü ve ayrılığın eziciliği Nasıl bağdaşacağına dair aslında bize bazı şeyler sunuyor, tefekkürler. Bununla alakalı özellikle insanın, insan hayatının sona erişinin insanlarda meydana getirilmiş olduğu hüzün ve ayrılık eleminin üzerine bir ders. Bismillahirrahmanirrahim. İnne cealnâ mâ alel ardı zîneten lehâ linnabluvahum <Sessizlik> meyyû mahsenu amelâ. وَإِنَّ لَجَاِلُونَ مَا عَلَيْهَ سَعِيدًا جُرُوزًا وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ Evet. Bu ayeti kerimeler اِنَّ جَاِلُونَ مَا Biz arzın üzerinde ne varsa hepsini bir zinet olarak yarattık onları. Ta ki bununla onların hangisinin daha güzel davranacağını imtihan edelim. Sonra biz onun üzerine ne varsa hepsini kub kuru bir toprak haline getireceğiz. Bu Yani burada vurgu dünya hayatının gelip geçiciliği ve gaye ve maksat olmadığı ve sadece imtihan için kurulmuş bir meydan olduğu vurgulanmış oluyor ve onun faniliğine damga vurarak insanın uzun yolculuğu içerisinde sadece kısacık bir anı daracık bir e, yeri e, kapladığını ifade ediyor dünya hayatının ve bedi hayatı aslında e, nazarlarımızı çeviriyor. Diğer ayette, hayatı bu Dünya hayatı dediğimiz, ahiretten kopuk dünya hayatı dediğimiz şey bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ne halinde ayet-i kerimeleri ser levha yapmış Dedi Zaman Hazretleri bu söze halik Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Saniye Hakim Şu dünyayı alem ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrayın suretinde yapıp, bütün esmasının garayı bir nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvi suflü her bir ruha, ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehassin ve inamat, inamattan istifade, istifade etmeye muvafık, ve havasıyla mücehhez bir ceset giydirir. Bir vücudu cismani verir. Bir defa o temaşagaha gönderir. Evet. Bir tek cümle aynı zamanda konunun da özeti olduğu için tekrar kelime kelime dönelim. Halik Rahim ve rızak Kerim ve Saniye Hakim. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta kendisini gösteren, mutlaka bu gözlüklerle, bakmamız, bu pencereden bakmamız gereken isimleri izena ı Hakk'ın bunlar. O halik Rahim'dir. Yani hem her şeyi yaratıyor, bu yaratılış sırasında da rahmet ve şefkat ile de tecelli ediyor. Aynı zamanda. Yani bir yanda ihtişam öbür yanda şefkat ve merhamet. rezzak Kerim sonra Yani Her yarattığı mahlukun her şeyini yaratan ve hayatının devamı için ne lazımsa bütün ihtiyaçlarını veren Rezak ve ikram sahibi. Ve saniye hakim. Evet, her şeyi sanatla yaratan ve belli bir gaye takip ederek yaratan saniye ve hakim. Şu dünyayı alem ervah ve ruhaniyat için bir bayram bir şehrayın suretinde yapıp yani bu dünya bir anlamda bir bayram yeri hükmünde Kimin bayram yeri? Ruhların bayram yeri. Ruhlar adeta bayram için süslenip bedenlerle bu bayram yerine geliyorlar. Evet. Bu Şehray'ın suretinde yapıp bütün esmasının garayip nukuşuyla süslendirip Cenab-ı birçok sanatını bu varlıklara giydirmiş olduğu elbiselere masar elbiselere esmasını nakş ediyor adeta. Birçok isminin birçok tecellisini, tezahürünü bir elbise ibadete bu ruhlara giydiriyoruz. Bu bayram yerine gönderiyoruz. Küçük büyük, ulvi sufli her bir ruha ona münasip. Ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin inamattan istifade etmeye muvafık. Evet. cenab bakın çok mahluku, ruhlu mahluku var. Her biri birbirinden çok farklı. Dolayısıyla onların her birini ayrı ayrı elbise giydiriyor. Özellikle hayvanatın ne kadar çeşitli, nevatatın ne kadar çeşitli olduğu düşünülürse onlara giydirilen o muhteşem elbiselerin de ne kadar birbirinden farklı olduğu anlaşılıyor. Evet her biri böylesine güzel nakışlı elbiselerle ortaya çıkıyor. Diğer taraftan da inamattan ayrı ayrı hesapsız mehasim inamattan istifade etmeye muvafık Diğer taraftan işte o kadar güzellikler, o kadar nimetler yaratmış fakat bu güzellikleri fark edecek o nimetlerden istifade edecek bir beden cihazat veriyor her bir ruha. Ve havas ile mücehaz bir ceset giydirir. Ve hislerle donatılmış bir ceset giydirir. Bir vücudu cismali verir. Bir defa o temaşagaha gönderir. Yani burada muhteşem bir şehrain manzarası çiziliyor. Kainat çapında bütün zamanları ihtiva eden bir şehrain, bir bayram töreni bir anlamda bütün mahlukat ruhlar aleminden tam onlara layık bir elbiseyle donatılıyoruz ve bu tören yerine gönderiliyoruz. Bunlar bir taraftan kendileri böyle muhteşem kıyafetlerle, yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, sıfatlarının dokuduğu kıyafetlerle bu meydana geliyorlar. Aynı zamanda muhteşem ziyafetler serilmiş ve bu ziyafetten istifade edebilecek, bu ziyafetteki güzelliklerden, denimetlerden istifade edebilecek hislerle, duygularla, donanımlarla beraber geliyorlar. Dolayısıyla kendileri hem bayram ediyorlar, fakat aynı zamanda bu bir resmi geçit, onu temaşa edenlere muhteşem dakikalar, zamanlar yaşatıyorlar. Evet, her bir ruh böyle giyiniyor, donanıyoruz, böyle bir meydana geliyoruz ve geçip gidiyoruz. Evet, gelmesi doğum, orada bulunması hayatı, e, girişi var bir de bunun. Gelişinin olduğu gibi, e, bu da ölüm oluyor. İşte bu son kısmı insana dokunuyoruz, dokunabiliyoruz. Özellikle kısa bakışlı ölümün mahiyetini keşfedememiş insanlara. Bu ders bunun üzerine zaten. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı, asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek, her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer tayife, ruhlu mahlukatına, ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Evet. Aslında bütün zaman dilimleri en küçük parçalarına kadar böyle. Bazılarını asırlar olarak değerlendirebiliyoruz. Bazılarını mevsimler. Gerçekten her bir mevsim, her gün geçtikçe farklı farklı mahlukat taifeleri özellikle nebatat taifeleri meydan alıyorlar. Sanki sıraya girmişler teker teker sahneye çıkıyorlar. Gibi bir sıralama var ya da mesela bu seneki papatyalar geçen seneki papatyaların yerine geliyorlar. Bir kelebek gidiyor başka bir kelebek onun yerine geliyor. Tarzında bir nöbet devri ya da bir işte peş peşe böyle bir sahneye çıkıp sahne aldıktan sonra sahneden çekilip arkasından gelenlere yer veriyorlar. Evet bu da bir bayram. Bayram deyince malum mutluluk anlaşılır, sevinç anlaşılır. Dolayısıyla Üstad, bu bayram benzetmesi arkasında gelenlerin gelirken ve yaşarkenki şevklerini nazarımıza arz ettiği gibi bunların gidişlerinin de aslında çok üzücü, hüzün verici olmaması gerektiğini nazarımıza arz ediyoruz. Bu bayram, şehrain, resmi geçit ünvanlar altında. Ve bilhassa Ruhi Zemin hususan bahar ve yaz zamanında ''Masnuat-ı Sagire'nin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlarıdır ki'' yani Hepsi bir ama özellikle bahar ve yaz mevsimi. Büyük mahluklar neyse de hele küçük mahluklar için, küçük mahluklar çiçekler ve böcekler için mesela gerçekten birbiri arkasında öyle bayramlardır ki ''Tabakat-ı olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor.'' Gerçekten muhteşem bir sanat galerisi ve sanat festivali hükmünde kimler seyrediyor bunu? Özellikle melaike gibi e, ruhani gibi semavatın sakinleri bunları izliyor. Ve sanki her şeyi bırakıp bunları seyrede alıyorlar. Ve orada bu ihtişamlı sanatın arkasında bu ihtişamlı efendim e, sanat gösterisinin arkasında kendisini gösteren e, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, sanatını, azametini seyrediyorlar. Onlar için müthiş, şirin bir mütaleğa oluyor ki akıl tarifinden acizdir. Evet. Fakat evet, fakat işte bayram ama bir fakatı var. Fakat bu ziyafet âliye, ziyafet ilahiye ve bayram-ı Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhi'nin tecellilerine mukabil ismi Kahhar ve Mümit Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Yani sahneye çıkmak, bu bayrama katılmak, bu festivalle uğramak güzel ama gitmek evet, üzüntü verici olabiliyor. Bir tarafta Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve hayat verici isimleri, diğer tarafta hayatı alan ve firakı Mevt'i veren ünvanı içinde başka isimleri kendisini gösteriyor. Şu ise vasiyet rahmeti kulle şey rahmetinin vusat-ı şumulüne zahiren muvafık düşmüyor. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor Cenab-ı Hak. Evet, nasıl oluyor peki? Yani rahmete nasıl uyuyor? Ölüm denen hadise. Fakat hakikatte birkaç cihet-i vardır. Zahiren uzaktan incelemeden derinliksiz bir bakışla baktığında insan böyle bir zıtlık görüyor. Fakat hakikatte yakından derinden baktığımızda birkaç cihet ciheti muvaffakatı vardır. Tam da uygun geliyor. Yani böyle bir rahmete böylesi yakışırdı. Böyle bir hayat vericiye böylesi yakışırdı. Dedirtecek birkaç cihet var. Bir ciheti şudur ki, sani Kerim Fatır Rahim Her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra ekseriyet itibariyle dünyadan merhamet Keran'ı bir taz ile tenfir edip usandırıyor. Istirahata bir meyil ve başka bir aleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazifeyi hayattan terhis edildikleri zaman vatan aslilerine bir meyli meyelanı şevk engiz ruhlarında uyandırıyor. Evet. Yani ı Hakk'ın rahmeti şefkati kesilmiyor, sonra ermiyor. İşte bu sahne çıkmak hoştu, güzeldi. Fakat bu sahneden iniş madem hoşlarına gitmiyor. Cenabı Hak onlara bir çeşit işte bahar sahnesi kapatılırken bahar sahnesiyle beraber bu sahneden inişe geçen bazı mahlukatı özellikle işte böceklerin, çiçeklerin, bazı ağaçların gidişi onlara üzün vermesin diye sanki bir anlamda onlara gidişi sevdirecek bazı özel ikramlarda bulunuyor Cenab-ı Hak. Evet. Her bir tayfanın resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksus olan neticeler aldıktan sonra, yani resmi geçitten bir maksat var. Oraya inip çıkmakla o sahnede kendisine takdir edilmiş olan görevi, vazifeyi ifa ettikten sonra vazife sona ermiş oluyor. Bundan sonra ekseriyet itibariyle dünyadan merhamet merhametkaran bir tarz ile tenfir edub sandırıyor. Yani dünyaya karşı bir usanma, bir gitme arzusu doğuyor. Istirahata bir meyil ve başka bir aleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazifeyi hayattan terhis edildikleri zaman... Vatan aslilerine bir melanın Şevk Engiz ruhlarında uyandırıyor. Yani herkes geldiği memleketi özler. Nasıl olursa olsun toprak çekiyor derler. Sıla çağırıyor derler ya. Ruhların da bir sırası var. Alem Erva. Dolayısıyla onlar bir şekilde oraya eski vatanlarına dönmek arzusundalar. Dolayısıyla ruhların bedenli, bedenler için hoş olmasa bile ruhlar için Böyle bir ilahi ikramın, rahmetin yansıması olarak böyle bir şevk var. Onlar asıl vatanlarına dönmek için çabalamak gibi. Adeta kafesten uçmaya çalışan bir kuş gibi oluyor onların ruhları. Özellikle hayvanların. evet, Bir çeşit şevkle gidiyorlar denilebilir. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki. Nasıl vazife uğrunda mücadele işinde... Telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor. Evet. Yani Cenab-ı Hak kendi yolunda hayatını feda edenlere ölüler demeyin diyoruz. Onlara şehitlik gibi bir çeşit verilik e, lütfediyoruz. Özel ikramlarda bulunuyoruz. Ve kurban olarak kesilen bir koyuna yine kendi yolunda kurban edilen bir koyuna ahirette cismani bir vücut vücudu baki vererek hayvanların vücut vücutları her hayvanın kendine müstakil bir vücudu var ama tek bir ruhu var adet her nevin bir ruhu var gibi akredde ona benzer bir şekilde bir hayata masal olacakları söylenir ama işte Allah yolunda kesilen bir koyun hem beden hem ruh olarak dirilip evet akredde cismani bir vücudu baki vererek Sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Evet, Dolayısıyla canını Allah uğruna feda etmiş olan bir insan, ölülerden çok farklı bir mertebede bir hayata mazhar oluyorsa vefatından sonra, yine onun yolunda kesilen bir hayvanda çok özel, diğer hayvanlara göre daha özel bir konum kazanıyorsa, yani bir çeşit mükafatlandırılıyorsa, Öyle de sair ziruh ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazifeyi i fıtriye-i rabbaniyelerinde ve maamiri subhaniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken ziruhların, onlara göre bir çeşit mükafat-ı ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücret-i maneviye, o tükenmez hazine-i rahmetinden bayit değil ki bulunmasın. Evet, dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın adeti böyle. O zaman yani kendi yolunda ölen bir insana, kendi yolunda e, kes kurban edilen bir hayvana çok özel e, ikramlarda bulunuyor madem Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'ın hayat sahnesine gönderip belli fonksiyonlar gördürdüğü mahlukat belli bir zaman sonra e, eğer bir çeşit hüzün ve e, elemle e, bu vazifelerinden teris oluyorlarsa eğer onlara layık bir mükafat veriliyordur. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden uzak değil bu. Fakat biz bilemiyoruz neler oluyor. Fakat kainat çapında Cenab-ı Hakk'ın rahmet tecellilerini, şefkat tecellilerini, re'fet tecellilerini görüyoruz. Öyle bir Rab'den böyle bir e, e, beklenti hiç uzak değil. Dolayısıyla perde gerisinde neler oluyor, bitiyor bilemiyoruz. Bilsek üzüntümüz sevince dönecek herhalde. Evet. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar diye onlara layık bir duygu durumu veriliyor muhtemelen. La yâlemul gâybe illallah. Tabi kaybancak ancak Allah bilir. Fakat burada şöyle bir üstadın 19. mektupta bildirdiği bir vaka var Peygamber S.A. döneminde. Bir yaşlı adamcağızın bir evladı var, vefat ediyor üzüntüyle Peygamberimize geliyor diyor bir tek evladım vardı onda o da vefat etti diye Peygamberimize e, ağlıyor diyelim Peygamber Efendimiz da onu acıyor peki gel benimle diyor vefat eden kızın gitti e, vefat eden kızın e, yattığı yere gidiyoruz ve sesleniyor Peygamberimiz ey filane ey Ayşe Fatma larnize diyor baban bak çok üzülüyor. Sen gittiğin için. Tekrar dönmek ister misin? Allah Resulü'ne cevap veriyor ölü kız. Hayır. Ben onların daha iyisini buldum. Daha hayırlısını buldum diyor. Ve bunu gören e, o yaşlı adam da müsterih oluyor. Ayrılıyor. Biz perdenin arkasında neler oluyor bilmiyoruz. Dolayısıyla vefat eden insanlar arkasından gözyaşı hüzün döküyoruz. Bel onlar adına üzülüyoruz. Halbuki belki onlar üzülecek bir durumda değiller. Belki bin can ile sevinecek bir Allah'ın ikramı ve rahmetiyle karşı karşıyalar. Gayb ancak Allah bilir. Ama Allah'ın bildirdiklerinden biz bunu yakinen olmasa da e, imanen biliyoruz. Lakin ziruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyetiyet ile en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde, Dünyadan nefret ve alemi bekaya geçmek için eser rahmet olarak içtiyak engiz bir halet verir. Evet. Diğerleri her neyse ama insana döndüğümüzde insan bu kainattaki hadiselerle en çok alakalı alakadar olan canlı, hepsini gözlemleyebilen ve dolayısıyla onlarla sevinebilen, onlarla üzülebilen bir canlı. Dolayısıyla insan hem kendi hayatı, hem sevdiklerinin hayatı hem de etrafını kuşatan bu nazinin, şirin, şirin, nazinin canlılara karşı insanın bir alakası var. Dolayısıyla onları üzen bir şey insanı da üzüyor. Evet. Tekrar cümleyi alalım. Lakin ziruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde dünyadan nefret ve bekaya geçmek için eser rahmet olarak İştiyak engiz bir halet verir. Evet. Burada önemli bir nokta var. Bu dersin muhatabı ancak imanla hadiseleri bakıp anlayabilen insanlara teselli verir. Evet. Ki asıl bunlardır. Yani üzülmemesi gereken son derece nazik, narin insanlar ve ölüm karşısında da üzülüyorlar. Diğer taraftan yoksa hayata gelmiş, hayatla kendisine verilen vazifeleri tamamlayamamış Hatta işte muhteşem bir bayram yerini adeta bir cinayet meydanına çevirme ve diğer insanı rahatsız etme gayretinde olan insanların elbette böyle bir nimetten istifar etmeleri söz konusu olamaz. Evet. Dolayısıyla ehli imana Cenab-ı Hak özellikle ahir ömürlerinde dünyaya karşı dünyayı artık ağır görme, yorulma, ve dünyadan ayrılıp adeta ölümle bir ıstırahatı çekilme e, hali veriyor. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan. Yani işte bir bakış açısı, doğru bir bakış açısına sahipse bir insan. Şimdi gelecek e, nurları anlatacak. E, bunlardan istifade edecek. Ama evet insaniyeti dalalette boğulmuşsa, yani insan aklıyla insandır, kalbiyle insandır. Eğer insanın aklı ve kalbi doğru işlerse aslında muhteşem bir e, mutluluk e, hadisesiyle dünyası ve kuşatılmış olarak görür. Yani Cenab-ı Hak'ın rahmetini ve hikmetini tanır ve her şeyde mutlaka bir hikmet ve bir rahmet tecellisi vardır ben göremesen bile der. Dolayısıyla haritelerin içindeki bu güzellikleri, hikmeti görmeye çalışır. Fakat böyle olmayan insan kapkara bir dalalet gözlüğüyle ki kendi imalatı olan bir gözlüktür. Bununla kainata bakıyor. Bu hadiseleri çirkin görüyor. O çirkinlik altında kalbi eziliyor. Evet, Kendi insaniyeti dalarette boğulmayan insan o haletten istifade eder. Rahatı kal bile gider. Şimdi o haleti intac eden vecihlerden numune olarak beşine beyan edeceğiz. Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi Güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki mahbubu arattırıyor. Evet. İnsan ihtiyarlıkla görüyor ki kendisindeki güzellik de baki değil. Hatta bu akıl parlaklığı bile baki değil. Görme parlaklığı bile baki değil. Yani Gençliğinde güzel gül çiçeğine benzerse de yaşlılığında uyuşup kırışık kış çiçeğine insan benzemeye başlıyor üstadın tabiriyle. dolayısıyla insan bu bedendeki güzelliğin, mükemmelliğin, parlaklığın kendi eseri olmadığı. Dolayısıyla buradaki bütün güzelliklerin, bütün parlaklıkların, bütün letafetin Cenab'dan olduğunu insan anlıyor. Dolayısıyla insan aynadaki kendi suretine değil, kendisini böyle yaratana insan dönüyor. Evet. İhtiyarlık bunu insan anlatıyor. Yani kendi sakalının beyazlanmasına bakarak, mesela yüz mevsiminde e, senenin ihtiyarlamasına bakıyor. Ya da ahir dünyanın ihtiyarlığına bakıyor. Gün batarken günün ihtiyarlığına bakıyor vesaire. Böylece kendisini ve çevresini bütün zamanları kuşatan, bir fena damgasını, zeval damgasını, hiçbir şey kararında kalmıyor. Her şey geliyor ve gidiyor. Çok acı bir şey gibi görünüyor. Ama insan bunların gidişinden anlıyor ki bu güzellik bunların kendi malları değil. Mesela aya bakıyor insan, ay önce dolun diyelim mesela. Kuvvetli, parlak. İnsan hayran hayran seyrediyor mehtaplı bir geceyi. Fakat sonra yavaş yavaş, her gün biraz, biraz, biraz azalıyor. Neyse kayboluyor ışık. O zaman anlıyor ki insan... Ha bu ışık ayın kendi malı değil, bir güneşten onu etmiş. Bu bunu gösteriyor. İşte insan da kendisi adeta ay gibi, dolunay gibi gençlikten sonra yavaş yavaş küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Adeta kaybolmaya yüz tutuyor ölümle. O zaman anlıyor ki insan, ha bu bende ceryan eden ve hayran olduğum, meftun olduğum bu güzellik, bu mükemmellik benim kendi malım değil. Dolayısıyla hiçbir mahlukat kendi üstünde ceryan eden bu güzelliklere, bu mükemmelliklere sahip çıkamaz. O zaman her şeyi güzelliğini bir başkasından alıyor. O bir başkası asıl sevmeye layıktır. O da baki, zülcelal olan Cenab-ı Hak'tır. İşte i̇nsan ihtiyarlığını okuyabilse bu pencereden onun güzelliğini keşfediyor. O zaman ihtiyarlık madem böyle bir ders veriyor bize. Bizi o güzeller güzeline, yani geçmeyen, sönmeyen güzelliğe ulaştırıyoruz. O zaman bu güzellik çok mühim bir vazife ifade ediyor. Böyle bir güzelliği insan bin can ile arzulamalı. Onun için üstad ben yüz gençliğimi verseler bu ihtiyarlığımı vermem diyor. Niye? Çünkü böyle bir gözü gönlü açan fonksiyon icra ediyor ihtiyarlık. İkincisi insanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan yüzde doksan dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet saykasıyla o ahbabın gittiği yere bir ihtiyak ihsan edip mevt vecili mesrurane karşılaştırıyor. Evet. Sonra dedi belli bir yaşa geçince bakıyor ki tanıdıklarının çoğu artık öbür tarafta. Dolayısıyla onları da özlemiş insan. Fakat öyle bir imanla bakıyor ki kapıyı açtığında onlarla karşılaşacak. Bu iman sayesinde oraya gitmek arzu ediyor. Onların artık kendisini çağırdığını görüyor gibi oluyor. Dolayısıyla artık eceli korkuyla değil muhabbetle karşılıyor. Ürkerek korkarak bakmıyor. Muhabbetle bakıyor. Dolayısıyla ölümü seviyor. Gerçekten böyle bakıldığında da ölüm ayrılık kapısı değil. Bilakis oraya gitmiş %99 ahbapla kavuşma kapısıdır. Geride kalanlar olacak ama onlar da çok geçmeden gelecekler. Dolayısıyla kavuşma yeri, buluşma yeri kabrin öbür tarafıdır aslında. İşte insan bunu anladığı zaman mevti beceli, mesrurane sevinçle karşılıyor. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflik ve acizliği bazı şeylerle hisas edip, hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp, ıstırahata ciddi bir arzu ve bir diğer ahire gitmeye samimi bir şevk veriyor. Asıl insan zayıf aciz. Fakat genç olunca, dinç olunca, ağrısı sızısız olunca, tuttuğunu koparınca insan kendisini bir şey zannediyor. Fakat işte vücuduna bir hastalık saplanıp da bir şey yapamayınca, mesela tansiyonu yükselip kendi kendine düşüremeyince, şekeri yükselip bunu kontrol edemeyince anlıyor ki bu vücutta hiçbir şey kendisinin değil. Hiçbir şey kendi kontrolünde değil. İnsan son derece aciz, son derece fakir aslında. Bunlar insan hissettiği zaman hayat ağırlaşıyor. İşte vücut da özellikle eski çevikliğini, göz eski keskinliğini, vücut eski dikliğini, canlılığını kaybedince bir ağırlık söz konusu oluyor. Yorgun bir insanın ıstırahat etmeye meyli gibi adeta, ıstırahata ciddi bir arzu bir diğer ahire, gitme, diğer ahire gitmeye samimi bir şeyh veriyor. Yani uyku nasıl böyle yorgun argın bir insan için ilaç gibi geliyor ve insan onu özlüyorsa işte bu durumdaki insan da hayat yolculuğu içerisinde yorulmuş bir insan vazifesini yapıyorsa, vazife yorgunluğu içerisindeyse ölüm gerçekten onun için müthiş bir dinlenme faslı olacak inşallah. Evet. Dördüncüsü insanı mümine bir İnsanı mümine nur iman ile gösterir ki. Baştan beri arz ettiğimiz gibi yani bu teseliler ancak nur imanla mümkün oluyor. Yani Kur'an'ın nuruyla imana dair aleminizde hasıl olan nurlar bu dünyayı aydınlatıyor. Her şeyin asli mahiyetini bize gösteriyor. İnsan böyle baktığı zaman ne görüyor? Mevt idam değil tebdil mekandır. Yani ölüm yokluk değil. Tebdil Tebdil mekandır. Yani bir beldeden başka bir beldeye nakildir. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil. Yani kabire bakınca yani karanlık bir kuyu ağzı değil. Nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Yani burası enteresan bir nokta. Yani insanın olaylara bakışı olayların mahiyetini değiştiriyor kendi aleminde adeta. Yani kabre insan nasıl bakıyor? Yani şöyle bir benzetme vardır. İki adam zindanın penceresinden dışarı bakıyorlarmış. Bir tanesi pencerenin öndeki derin ve karanlık kuyuya bakıp kara kara düşünüyormuş. Diğeri ise aynı pencereden semaya bakıp senada, semadaki yıldızlara bakıp yıldızlar gibalete ışıl ışıl pırıl pırıl gülümsüyormuş. Aynı yerde aynı şartlarda iki insan baktıkları yer ve değerlendirmeleri olayın şeklini bütünyle değiştiriyor. Mesela kabre insan böyle karanlık, kendisinin kemiklerini çürütecek bir mekan olarak baktığı zaman elbette zulümatli bir kuyu ağız oluyor, ürkütüyor. Fakat kendisini daha önce gitmiş olan sevdiklerine ve çok daha güzel alemlere kavuşturacak bir tünel nazayla bakan bir insan da hasretle bakıyoruz oraya. Adeta ölümünü dört gözle bekliyoruz. Ne zaman azra gelecek? gelse de hoş geldin desem diye bekliyor bir kısım e, iman sahipleri de. Dünya ise bütün şaşşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Evet. Burası da çok önemli bir nokta. Yine imanımız bize bunu telkin ediyor. Rabbimiz bize bunu beyan ediyor. Peygamber ve sellem bunu talim ediyor. Diğer bütün peygamberler de aynı şeyi talim ediyorlar. Yani bu dünya ne kadar şaşalı olsa da ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Ne demek? Yani insan ne kadar şaşalı bir hayat yaşarsa yaşasın kabrin öbür tarafına geçtiği zaman anlayacak ki ya dünya aslında bir zindanmış. Diyecek. Evet. Ne kadar şaşalı bir dünya hayatı yaşasa bile ahiretini tispeten zindan hükmünde. Bu insan böyle bir yere gitme azim ve gayret içerisinde olmaz mı? Elbette zindanı dünyadan bostanı cinana çıkmak ve iç daha dahi hayatı cismaniyeden alemi rahata ve meydanı tayarana ervaha geçmek. Evet. Yani bir tebdili mekan denildi ama nereden nereye bu tebdil? Yani işkenceli, karanlıklı, ufunetli bir zindandan muhteşem e, ve akla e, hayale gelmedik güzelliklerin sergilendiği adeta bir saraya intikal. Zindandan saraya intikal. Ölüm buysa eğer insan niçin istemesin? Evet, imanımız da bize böyle bir e, manzara çiziyor. Evet. Diğer taraftan da müziç, dağdayı hayatı cisman eden alemi rahata, meydanı tayanan erbaha geçmek için. Yani bedensel hayatımızla biz soğuğuyla sıcağıyla birçok e, taciz edici yönleriyle dünyada sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ya da bize vermiş olan görevlerin ifası sırasında birçok müşkülat da söz konusu olabiliyor. Ama insan ölümle e, adeta bedenin kafesinden kurtulduğunda artık alemi rahata geçmiş oluyor. Adeta ruh tayaran etmeye uçmaya başlıyor sürünmek yerine. Evet böyle bir geçiş ve tebdil. Ve mahlukatın sıkıntılı görüntüsünden sıyrılıp huzur-u rahmana gitmek. Yani dünya kesret diyarı. Her türlü e, hadiselerin içerisinde insan e, maddi cismani şeylerle uğraşmaktan bunalıyor adeta. İşte buradan Rahman'ın huzuruna çıkıp bütün e, kendisini taciz eden o şeylerden her şeyin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkıp hepsinden selamet bulmak gibi bir tebdil mekandır ehli imana göre ölüm bin can ile arzu edilir bir seyahattir belki bir saadettir. Beşincisi, Kur'an'ı dinleyen insana, Kur'an'daki ilm hakikatı ve nur hakikatle dünyanın mahiyetini ile dünyaya aşık, dünyaya aşk ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Kur'an'ı dinleyen insana yani Kur'an bize oh, ölümden sonra ki yani insan uzun bir alem ervahtan gelip Anne rahmine uğrayıp, dünyada işte çocukluk, gençlik, ihtiyalıktan geçip kabre, oradan sırata, haşre, ebede kadar uzanan uzun bir yolculuk yapıyoruz. Bir yolculuğun bir kısım sadece dünya. Evet. Dolayısıyla Kur'an yolculuğumuzun diğer kısımlarını bize anlatıyor. Kur'an'ı dinleyen insana, Kur'an'daki ilm hakikatı ve nur hakikatle dünyanın mahiyetini ile dünyaya aşk ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Evet. Yani çok durmayacağız. Böyle gelip geçici bir mekan bizim için. Sonra dört elle buraya sarılıp bütün varlığıyla ondan kopmamaya çalışmak ciddi bir hata. Yani insana der ve ispat eder ki Kur'an imanla. Dünya bir kitabı samadanidir. Cenab-ı Hakk'ın bir kitabı dünya. Huruf ve kelimatı nefislerine değil belki başkasının zat, sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Yani bir sanat eseri nasıl Kendisini göstermek için oraya konmaz. O sanat eserleri onu oraya koyanı anlatır. Onun sanatını anlatır. Onun kabiliyetlerini anlatır bir anlamda. Dolayısıyla harf ve kelimeler gibi. bunlar sembollerdir. Harf ve kelimelerin kendileri, kendileriyle meşgul değiliz. Onların anlatmış olduğu manalara insanın dönüp bakması lazım. Dolayısıyla kainata baktığımızda da kainatı bir kitap gibi görüp onun bize ne anlattığına dikkat kesilmek lazım. Yoksa harflerle Uğraşmamak gerekiyor. İşte Kur'an bize bunu talim ediyoruz. Yani etrafınızdaki şeylere baktığınız zaman onları harf ve kelime olarak bakın. Onların anlattıkları şeye dikkat keselim. Evet. Dolayısıyla her şey bize bir mana ifade eden bir kitap gibi. Dolayısıyla kitaba baktığımızda onun manasını almalı. Harf ve kelimeleriyle uğraşmamalıyız. Hem bir mezradır, ek ve mahsulünü al, muhafaza et, muzahrafatına ehemmiyet verme. Dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor Peygamberimiz. Dünya böyle bakmak lazım. Yani biz buraya ekime gelmişiz, ekmeye gelmişiz. Zaten ekilmeye gelmişiz. Biz burada ibadet ediyoruz ve Cenab-ı Hak bunun öbür tarafta 10, 100, 700 ve daha fazla mahsulat veriyor her bir amelimize. Nasıl insan gelip burada amel yapmakla mükellef. Diğer taraftan da kabiliyetleri burada. İşte iman ve İslamiyetle hem hal olduğu nispetle inkişaf ediyor. Burada çekirdekken öbür tarafta kocaman bir ağaç oluyor. Evet. Dolayısıyla insan buraya ekmek vekilmek ve için gelmiştir. Dolayısıyla bu fonksiyon cihetiyle dünyaya bakmak lazım. Evet. Samanı ile sapı ile uğraşmamak gerekiyor. Tanelerine talip olmak lazım. Evet. Hem bir arkasında daim gelen geçen ayneler mecmuasıdır. Aslında her şey bir aynadır. Bir güzele aynadır her şey. Güzelden güzel olan Cenab-ı Hakk'a aynadır. Yani bir elmaya bakıyoruz. elmanın Elma bir ayna aslında. Neyi görüyoruz o elmaya dikkat et baktığımızda? Allah'ın rahmetini, lütfunu, nimetini görüyoruz. Evet. Bir... Çiçeğe baktığımızda da yine Cenab-ı Hakk'ın cemalini görüyoruz. Bir kelebe baktığımızda da öyle vesaire. Evet, dolayısıyla neye baksak aslında bir aynalar mecmuasıdır. Onlara takılıp kalmamak lazım. Dönüp asıl aynadaki görüntünün sahibine bakmamız gerekiyor. Öyleyse onları tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Evet. Dolayısıyla yani aynaya takılıp kalmamak lazım. Aynanın gösterdiği o güzele dönüp bakmak lazım. Fakat çok zaman biz dünyevi şeyleri Allah'tan bağımsız olarak bakıyoruz. Onlara bağlanıyoruz. Bu çok ciddi bir yanlış, hata. Böyle onun insan dünyadan kopmak istemiyor. Gölgenin peşinde adeta insan. Görüntünün peşinde. Evet. Evet. Kur'an bize bunların görüntü olduğunu, gölge olduğunu bunların peşine takılmamamız gerektiğini ısrarla anlatıyor. Hem seyyar bir ticaretkahtır. Evet hareketli bir ticaretkahtır. Öyleyse alışverişini yap gel. Ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkasından beyhude koşma yorulma. Yani dünya durmuyor gidiyor. Var bir ticaretka ama böyle. Ama sen alışverişe gelmişsin. Yani onunla beraber kalmaya değil. Alışverişini yap bırak gitsin. Her şeyden istifade etmeye çalışmak lazım. Her şey insanın ahireti adına bazı fonksiyonlar icra ediyor. Dolayısıyla insan karşılaştığı hadiselerden karlı çıkmanın çabasına düşmeli. Yoksa her e, yürümekte olan e, ticaret hanenin peşine düşmemeli. Onlara gerektiği kadar iltifat etmeli. Yoksa onların arkasından ağlamamalı. Hem muvakkat bir seyrengahtır. Gelip geçici bir seyrangah, seyir yeridir. Öyleyse nazar ibretle bak ve zahiri çirkin yüzüne değil, belki cemili Baki'ye bakan gizli, güzel yüzüne dikkat et, hoş ve faydalı bir tenezzüh yap, dön. Yani böyle bir seyrangah ki gidiyorsunuz. Ama muhteşem bir sahibi var oranın. Her tarafı çok güzel tanzim etmiş, bezemiş. Buradan istifade etmek lazım. Ama sanki burayı sahipsizmiş gibi düşünüp, yani buradaki bitkileri besleyeceğim, hayvanları koruyacağım, işleri yürüteceğim diye insan çabalar çok zamanı gücü yetmezse insan perişan olur gider. Cenab-ı Hakk'ın bizden istedi. Burası Cenab-ı Hakk'ın sevk idaresinde olan bir seyrengah. Tadını çıkar, tenezzüh yap git. Ve o güzel manzaraları ila eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme. Burada bir sinema belzetmesi yapılıyor. Sinemada görüntüler peş peşe gelir gider. Öyle de olması lazım. Yoksa aynı e, sabit resme kimse bakmaktan çok büyük lezzet almaz uzun süre. Fakat işte çocukça birisi girin niye öbür resim gitti diye öbürünün peşinden ağlarsa ne kadar ahmaklığını ilan etmiş olur. Aynı şekilde de kainatta da böyle sürekli yeni yeni yeni yeni yeni, yeni manzaralar önümüze açılıyor. E, böyle bir seyrengah. İnsan buranın tadını çıkarmaya başlamalı, gidenin arkasına ağlayacağına geleceğin tadını çıkarmaya başlama gelecek perdelerin. Evet. Dolayısıyla bir bahar gidiyorsa bir başka bahar gelecektir. Bir gençlik gidiyorsa inşallah ikinci bir gençlik gelecektir. Sağlık gidiyorsa e, sağlıklı günler gelecektir ahiret hayatında. Sen bunu düşündüğünde o zaman mevcut ve gidenle değil gelecek olanla e, ilişki kuruyor, ümitle doluyor. Hem bir misafirhanedir. Öyleyse onu yapan mihmandar keremin izni dairesinde yiğit şükret. Evet burası bir misafirhane bunun bilincinde olmak gerek. İnsan kalmaya gelmemiş. Onun izni dairesinde iyi pişmede şükretmeli insan. Kanunu dairesinde işle. Burası misafirhane değilsek misafirhane sahibinin arzular istikametinde hareket etmeliyiz. Yoksa kafamıza göre e, hareket edemeyiz. Sonra arkana bakma çık git. E madem misafirsin sabah çıkacaksın. Çok da sağ solu kurcalama. Yani yiyorsun, içiyorsun, onu yemenin içmenin şükrünü edip dinlenip gidiyorsun. Evet. Yer yüzü böyle bir yer, böyle bir misafirhane. Her zekerhane fuzuli bir surette karışma. Yani şu nasıl olacak, bu nasıl olacak deyip oradaki işte mesela varsa hayvanların ve bitkilerin bakımını düşünmek senin işin değil. Onlar için üzülmek de sana, e, senin için uygun değil. Çünkü onların sahibi var, onları düşünür. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manası uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlarla dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarakatı gayet hafifleştirir. Belki hüşyar olanlara sevdirir ve rahmetinin her şeyde ve her şeyinde bir izi bulunduğunu gösterir. Evet Kur'an bize bu beş manayı ders veriyor. Dolayısıyla... Cenab-ı Hakk'ın her şeyin arkasında, her hadisenin arkasında rahmetinin izini, özünü, yüzünü bize gösteriyor. Madem Cenab-ı Hak rahimdir, hem de hakimdir, mutlaka bu işlerin arkasında bir güzellik ciheti, bir hikmet ciheti vardır. Benim göremedim deyip, insan tevekkülle hadiseleri seyretmeye başlayınca hadiseler onu üzmüyor, ezmiyor. İşte Kur'an şu beş veç'e işaret ettiği gibi, başka hususi vecihlere dahi ayet-i Kur'an'ı işaret ediyoruz ve o kimseye ki şu beş vecihten bir hissesi olmaya.'' Yani Kur'an iman şartıyla bu nurlar bizlere telkin ediyor. İnsan bu beş vecihten, beş ayrı yönden bir tanesini bile elde edememişse vah ona gerçekten de. Hem dünyası e, cehenneme dönüyor, ahireti zaten cehennemden ibaret olacaktır. Cenab-ı Hak bizi hem dünyada hem ahirette cennet numun bir hayata mazhar eylesin, imanımıza istikamet versin imanımızı muhafaza eylesin. Son nefesimizde imanla kabre girmeyi nasip etsin inşallah. hakim. Va ahiru davane hamduna rabbil alaminel